Allah'ın Şeytanı Rijim, Mesele Ve Salat ve Selam, Allah Ressulü Nası Muhammadü Ala Alihi ve Sallim Ajamain. Ya Allah, ya Muğan, ya Hennan, ya Menan, ya Kadir, ya Qaffar, ya Rahim, ya Rahman.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 Bunu cefhede, savaşta belki bulunan adama yazıyor. Cephede bile olsan, savaşta bile olsan, gecenin öten ha saatinde kalırıcı namazını ihmal etmeyin buyurdu. Sultan bir başka bahse intikarla buyuruyor ki وَالنَّسِحْتَ الْاقْرَانَ ''Benim size yapacağım bir devlasiyatin ve el fil lokma'' Yediğiniz, aldığınız lokmalarda ihtiyata, İhtiyata, ihtiyata yani garantili bir şekilde hareket etmeye son derece dikkat ve özen gösterin. Valla siyat alukra el ihtiyata hillockma. Lockma kıl sında ihtiyata yani kendin helal olması noktasında son derece dikkatli, duyarlı olmaya özen gösterin. Layyimbakil insan, ay yekil kellema, iltaqa omen ayi mahlin kan, bi insan. Nerede, hangi yerde, ne bulursa buldu at ağzına, buldu at ağzına. Yo, yo. Hani Haram herhalde Allah'ım senin kulun yer Allah'ım. Yo, yo. İnsan bağlı çöplük değil. İnsan bağlı çöplük değil. İnsan bağlı çöplük değil. Bizi dünyaya getiren analar umrani çöplüğünde, halkalı çöplüğünde bir dünyaya getirmedi. Biz dünyaya geldiğimiz yatak. Yatak, yatak. Yatakın e, adı, affedersin, İslam'dır. Biz İslam'ın köşeğinde dünyaya geldik. Eee, yaşarken belki köklükte doğan bir işte bir darga misali ne olursan al, ağzına adl etsene falan, yoo, yoo, bu işin mantığı şudur, Allah-u Teala ne nimetlerdi verdiyse dünyada bu nimetin muhafazasını istiyor. Bu dünya ve de aynen geçerlidir, hukuk ve işler de aynen geçerlidir. Allahu Teala beden gibi, sağ, afiyet gibi nimet vermiştir. Bunun muhafazasından sorumluyuz. Allahu Teala memleketleri toprak verdi. Düşmanlara karşı muhafazadan meskulüz, meskulüz, meskulüz. gün güda tamam, bedeni muhafaza ediyor Allah'ın izniyle muhafaza olunan bedenle çok güzel şeyler yapılıyor. Şu an sınır boylarında nebepten asker olmasa bize burada efendim yani hayat hakkı tanımalı düşman. Ha, o misal, o misal insanın maneviyatı, sahip olduğu din, iman Allah'ın insana bahşetmiş olduğu en büyük nimetlerden bir tanesiydi. Öyleyse bu nimetin zayini gerektirecek işlere bulaşmamak gerekiyor. Türkiye Cumhuriyet Toprakları'nın bir memlekettir, doğru. İnsan bedelini bir memlekettir, diyor İbn-i Öyleyse bu memleketin de muhafazası gerekiyor. Bunun için insan her bulduğunu boğazına atamaz. Atamaz. <gülüyor> Cenab-ı Celle Celalya'yla husul, gülümün et tayyibat la'ameluhsalli keram. Ey Peygamberler, temiz yiyin, ondan sonra amel-i salih işleyin, diyor allah Teala. Bak, ekonomi önce geldi. Ekonomi önce geldi. Ekonomi önce geldi. arabanda var. Eğer araba dizelse, sen bu araba dizel koyacaksın, mazot koyacaksın. Araba bu peki, sen yok, güzel arabaya benzin koyacaksın, olmuyor. Veya su koyacaksın, olmuyor. Bir makine neyle çalışıyorsa, tamam, o, o çalışmış olduğun şeyle sen o makineyi besleyeceksin. Aksi yerde bozarsın, motoru indirme durumunda kalırsın. vücudundur pek bir kimyası vardır. Bu kimyayı saran, her şey bitmiştir. Rasulü <gülüyor> Ekrem sabahı selam buyurur, yediğin haram, içtiğin haram, yediğin haram, Allah senin duan niye kabul etsin yapar. Büyükler derler ki, insan duasız yapamaz, biz muhtaçız, biz yarvarmaya, biz değil bütün mahvikat Allah-u Teala'ya muhtaçtır. Muhtaç mutlaka dua edecektir. Buna biz mahkumuz, mecburuz. ihtiyacımız var, biz duasızı yapamayız biz. Diyorlar ki, dua, dua, anahtar diyorlar. Anahtarın dişleri ise helal gıda diyorlar. Anahtarın kapıyı açması için dişlerinin tam olması lazım. Bir diş fazla uzun veya kısa olsa istediği kadar zorlu anahtarı. Hayır, bu anahtar kapıyı açmayacak. İstediği kadar zorlar İster inan, ister inanma. Dişler kesinlikle düzene girmeyecek.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 Resul eken buyduk, elfen varıcı Ağzınıza koyduğunuz yapmaya dikkat edin bir de apışarınıza dikkat edin. Bu iki nokta mühimdir, mühimdir, mühimdir. Yani burada affedersin bir şey konuşuyoruz cemaat-i mislimin. Yani zaman darlığından böyle e, konuştuğumuz kelimeler, cümleler yalmayacak maniyette. Yani biz kişiden az söylüyoruz, sen derin anda. Al ihtiyat filakma, la yandırı insan, an yemekle kılma al takar, <gülüyor> men anye mahalim insan, nerede ne bulursa hemen teki yemesi uygun değildir. Men karim velayetin hileyi sibel, hürmeti şerifteyim. Yani aldığı helal mı, haram mı? Hiç bunu sormuyorsun, veya öğrenmiyorsun. E insan da nefsinde normalde hoşlanmış olduğu şeyi. Ee, ama yeme, işte, içme tutkusu vardır, bir şey eğer ağırda tat veriyorsa ha bu güzeldir vesaire İnsan psikolojisinde böyle bir özellik vardır ama hiç sorunu düşünmez Alır diyelim şimdi balın üzerine konsa veya reçelin üzerine konsa Hayvan diyor ki hm, ne kadar tatlı yağ diyor vesaire, hele iyi iyi! yiyeyim ama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 ondan sonra işte yaptığı dersten bir şey anlamıyor der sonra odun gibi gülüyor bir şey yani tatlıs yok ondan sonra ben niye böyle oluyorum hani bu tarikat işte hocadan anlattığı gibi çok lezzetliydi hani işte o tenciller hani o keşifler zoratlar vesaire ya herkese bir şey oluyor bana bir şey olmuyor vesaire yediğin lokmaya dikkat. İbrahim ABBE Ali Kudüs'in sol tarafında büyük oğul Muhammed Sadık yatıyor <gülüyor> çok cesuruydu. Küçük yaştayken yani tarikatta birçok makamları elde etti. O kadar ki yani Mamur Rabbani şaştı kaldı. Ya bu ne iştir? Sahil insanların, dervişlerin günlerce, aylarca sonra elde etmiş olduğu makamları Muhammed Sadık Kuddiyesi'ni çok kısa zaman dilimi içerisinde elde ediyordu. Mamur Rabbani gittim Üstad Hacım Muhammed dedi Dedik efendim azıb dedi benim bu onu bir acayip dedi ya. Bu acayip dedi makamları geçiyor dedi. Yani. Bilmiyoruz pek yani sağda solda böyle bu makamları aşıp geçen dedi, bu ne olacak bu dedi, bu dedi duramıyor yere dedi, böyle vın vın vın vın vın vın makamları geçiyor dedi. Acım Mehmet Sadek Kodin'e serili oluyor dedi, gidin çarşıya dedi, şüpheli bir gıda maddesi getirin dedi, şüpheli bir gıda maddesi getirin, bir lokmayı alın dedi, fazla değil bir lokma, getirin gidin dedi. Gittiler getirdiler bir lokma, şüpheli bir gıda maddesi, beni yesin Gidi, ondan sonra rüzgü kesildi. Tek bir lokma, tek bir lokma, tek bir lokma. Burada neler var neler. Bir affedersiniz domuz üreticisiyle bir raportaj okumuştum 15 sene önce. Bursa'da domuz yetiştiriyor affedersiniz. Loportajı yapan diyor ki, yani bu domuz katkılı mamuller neler diyor ki yasada vesaire. Adamın vermiş olduğu cevap şu, beni konuşturmayın, eğer ben konuşursam en hacınızın, en hocanızın evinde dahi bir domuz eti, mamuru söyleyebilirim diyor. Beni konuşturmayın, olay bundan ibaret. Daha seni önünde isteyen varsa internete giysin www.gıda.com.tr'e başvursun. Neler var neler, neler var neler, neler var neler. neler, var neler. coca nın içerisine bir kucu dişini atıyorsunuz, bir haftada eritiyor. Coca-Cola bunu bir yerine söyledim. Belediyede görevli bir doktor dedi ki, ''Hocam ben dağısını sana söyleyeyim.'' dedi. ''Biz demir parayı atın.'' dedi. Bir hafta içerisinde eritiyor dedi. Amerika, Afganistan işgal ediyor. Irak'ı işgal ediyor. Milleti Coca-Cola içmeye mecbur ediyor. Amerika'sının hayırına çalışmaz. Bana bunu anlatsana. Bana bunu anlatsana. ''Niçin, niçin?'' Da insan girer, vurur, kırar, öldürür vesaire falan filan bilmem ne. Amerika savaşmaz. <gülüyor> Şimdi savaşça tetenin yürek yok anda. O insan öldürür o. Onun cinsi, civiliyeti budur bu. İlla kan görecek. Öldürür Müslüman Irak'ın ondan sonra diyor ki albay, insan öldürmek ne güzel bir şey ya'' diyor vesaire. İnsan savaşsa, bak bu bir erlik, bu yiğitliktir bu. Hani vuran vuran kıran kıran, öyle değil. O kardeşçe vurur, <gülüyor> <bundur>, o öldürür. <gülüyor>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 Sonra bu zat darinde yerleşti, şimdi darinde yatıyor o somuncu baba. Bir mürü de ona şey getirdi, işte biri bir miktar para getirdi, Efendimiz Hazretleri şunu alın dedi. Şöyle baktı, dedi ki yok dedi, sağ ol dedi, sen de kalsın dedi. Efendi şu şudur budur vesaire falan, çok bir sıra değildi ki, git dedi onunla dedi, biraz ot dedi, benim eşeğimi affedersiniz. Adam git der, git dedi otur, buyur Efendi Hazretleri, dedi ki onu şu koy bakayım dedi, Koy eşeğinin önüne. Eşek şöyle burnu uzattı, yaptı, baktı ki olacak gibi diyecekti. Ben de üzerine bir şey diyeceksiniz. Dedik ki ona hayvan bile, hayvan bile şüpheli parayla alınan potu yemedi. Sen bana bu nasıl birisin? Buradan etiye çok yol gider. Buradan etiye çok yol gider. Şu mleketin bize intikamı bile. Şu noktalara ecdat o kadar dikkat etmiştir ki sormayın. Dünya daha bunun rüyasını görmüş değil. Yavuz Sultan Selim Hanım'ın gidiyor. Ankara Gerede'de mola vardı Vezir dedi ki çabuk bana bir elma getirin. Canım elma istedi. Vezir'i gitti baktı falan bulamadı. Padişahım yok. Dedi ki kullarımın erzak torbalarına vakti edin. Yani askerlerimin erzak to torbalarına vakti Ola ki birbirisinde vardı dedi, aradı bütün askeri, peki yok, geldi padişahım dedi, askerin de erzek torbasında bir şey yok dedi. Ondan sonra Yavuz Sultan Selim'e cennet mekan taşı gediğine koydu, dedi ki, vezirim, vezirim, benim derdim elma yemek değildi. Ben bir şeyin kontrolünü yaptım dedi, gelirken İzmit'ten geçtik dedi. İzmit bağlarından geçtik dedi, o Neyo daş yerine geçtik. Ola ki bir askerin canı ve iştahı çektiğinden dolayı oradan bir elmalı eğer torbasını atsaydı ben, Mısır'a gitmekten vazgeç çektim ben Niye? Gidiyoruz mukaddes emanetleri almaya, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve emanetlerini almaya gidiyoruz, eğer milletin bağını bahçesini yağmalayarak. Ben bunun testini yaptım ben dedi, ama şimdi gidebilirim dedi. Aynı şeyi, Rodos adasını fethe giderken de yaptı. Bizim ecdatta bir adet vardı, eğer orduyu malum bir tarafa giderlerse, bir yerde eğer istirahat mola verirlerse, Sorarlardı, burada bir Allah dostu var mı? Önce onu ziyaretlerlerdi. Doğuya giden bütün seferlerde mutlaka Konya'ya uğrarlardı. Mevlana'nın sandukasını öperlerdi, ondan yardım isterlerdi. Onun vaktasıyla Mevla'ya yalvarırlardı. İzin çıkarıp ondan sonra giderlerdi. Dolasa giderken Marmaris'e geldi, Muğla Marmaris'e. Marmaris'e sordu, ya burada var mı duaslı müstecat bir insan? ziyarete layık bir insan. Dediler ki sarı ana dedi kadın vardır. Marmaris'te falan tepede evi ev vardı, kulübesi orada durur. Beni oraya getirin dedi. Gitti oraya. Dedi ki selamünaleyküm aleykümselam. Ana cin dedi biz savaşa gidiyoruz dedi. Elini öperim, duanı alalım diye geldik dedi. Ve dedi ki dede sultan Selim bize dedi bu zafer nasip olacak mı? Bu zafer bize müyesser olacak mı? Rodos'u alabilecek miyiz yoksa alamayacak mıyız? Dedik ki Askerin dedi erzak torbalarını kontrol et dedi. Ondan sonra eğer birisinin, şimdi armut mevsimi dedi. Eğer birisinin erzak torbasından armut çıkarsa dedi. Bu savaş sana nasip, bu zafer sana olmayacak. Ama bir şey yok ise dedi. Tamam adayı alacaksın dedi. Yalnız dedi hangi askerin erzak torbasından bir armut çıkarsa dedi. Ona dedi yani e, fena yapma onu dövme.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 Bana hikaye okuma, tamam mı? Şu silah, bu silah tamam, silah eyvallah, lazım mutlaka. Allah da Kur'an'da söylüyor ama bu işlere sadece silah gücüyle dönmüyor. <gülüyor> ben insan, insan var ya, lem yutarak süden belki. İnsan boşu boş bırakılmadık, arttay yap anekülle meyyurî. Daha ki insan her istediğini yapsın, sen insansın sen. Sen amirin var, sen yaratan var, sen memursun sen. Sen kimin mülkünde kendi kafan gibi takılıyorsun sen. Kendini Seni kim yarattı peki? kainatı kim yarattı? Önce insan bulmuş olduğu noktayı iyi bir tanıtması lazım geliyor. bil İnsan bilakis insan Allah'a varır, insan'a emirleri var, yasakları var allah Teala yani eğer kim verdiyse allah Teala sabun verdi, deterjan verdi yani eğer Allah-u Teala yenilmeyecek şeyleri diyelim yaradıysa ya bunun karşısında peki yenilecek falan şeyleri ne yaratmıştır e ne zorumuz illa yani haramlara gideceğiz illa şeylere takılacağız kaldı ki kaldı ki bu mesele mesela insan hasta oluyor, hasta da bizim için de ilaçlar noktasında korkunç tahribat var Korkuş tahribat var, korkuş tahribat var. Sultan Abdülhamit'in zamanında Yunanlarla savaşa girildi. Yunanistan buradaki Rumları askere çağırdı, dövün dedi ülkenize. Eyüp'teki ecza okulunda okuyan isperciyanlar, eski tabirle eczacı isperciyan derlerdi. Onlar dedi ki biz gelmeye dediler oraya.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 Çocuklar doğan Müslüman çocuklarına BCG veya aşısı, yok tipo aşısı, yok çocuk kacı aşısı, yok görünmek kızamık aşısı, yok mendi aşısı, aşım mantığı altında bir takım ilaçlar veriliyor. Birçok ülkede bu yapılıyor. Nedir Bunlar aslında şey değil yani, berem aşısı değil, şek aşısı değil. Belki arada sırada hani işte hayırına göre yaptığın aşılar yapıyorlar. Fakat <gülüyor> fakat. Araştırmalar gösterdi ki bu ilaçlar aslında çocuğun sıhhatli dünyaya sarılmak için değil, yani çocuklar ay küllerini çekmek için zeka seviyeleri. Çocuğun IQ'su, zeka kuvvetinde gücü yüzde 90 ya yüzde 100 ise bu ilaçların negatif değeriyle ay küllerinin zeka güç ve kuvvetleri yüzde 20'ye indiriyor. Çocuk sadece karnı acıktı mama, işte Susan doso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 Tavan akacak olsa dama çıkıyorsun, haa diyorsun, kelime kelimet, kelimet kırdın. Ya e burada bir şeyler oluyor demek ki. Şahin Akşiment bu Bize Sirru'ya İhvani dedi ki, Efendi Hazretleri, ya birkaç günden beri feyiz bizden kesildi dediler. Feyiz meyiz yok dedi. Şahin dedi ki, birbiri değiştiğine dikkat etsin dedi. Bakıyorlar, yok Efendi Hazretleri hepsi helal diyorlar. Yok yok yok bir şey var dediler. Gitler bakla etler vesaire gelenler, Efendi Hazretleri bir şey yok. Her şey tamam mükemmel, yok yok yok bir şey var, bir şey var diyorlar Biraz daha bakımlar falan dedi. Sonra gitler baktılar, geldiler derler, ya bir şey bulduk ama yani bu söylenmeyecek kadar basit bir şey. Ne o dedi? Mustafa dedik tekkenin çorbasını pişirirken dedi, tepkim odunu yoktu. Bittik komşun odunlarından bir odun aldık, onunla pişirip çorbayı yediyorlar. <gülüyor> ha ondan dedi. Gidin odun ya etti. Evet ondan sonra soru ne geldi dedi, feyiz geldiğine başladı efendi Hazretleri Bu işler böyle dönüyor. Allah-u Teala gafletten ikaz edilir. Onun için kendisi kendi tarlasını bizzat kendisi ekirdik şahın harçına. Kendi buğdayını kendisi yetiştirirdi. Değilimende kendisi ümitürdü ve ekseğini kendisi yapardı, o şekilde kendisini beslerdi. Yani bir başkasının efendim nasıl yaptığından eğer garantisi yoksa Kendisi bu işe geldi. Yani büyükünün de bir, bir altyapısı yapısı var, büyük olmalar da bir takım dinamikleri var, esasları var. İmam Hazar Ebu Hanife Rhamdullah Teala, bazıatta bir koyun çaldı. 16 sene koyun yemedi. Bu hayvan olur ki yani bunu ben alırım, keserim, yerim falan filan diye şüpheli bir hayvan niye benim kursama gettiğim diye. Ebu Hanife Rhamdullah Teala, 300 bin mesela bile kolay hallebilmedi. yelteo bil emre ve neye ve beyin ve gayr Allahü Teala neyden lazı neyden lazı değil bütün bunlara bir <imledik> devasa <imledik> bir peygamberlerle birlikte peygamberler vasıtasıyla insanlara bildirmiştir bildirmiştir bildirmiştir 224 gün peygamber bir yerde yani konumuz bu olunca şöyle diyebiliriz yani şu boğazdan aşağıya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 İmam-ı Şahran-ı Teala Sultan Fatih zamanında Mısır'da bir yaşamış bir Allah dostudur. Kendisi son derece riyazet sahibi Allah dostum idi. Piyasaya çıktım, diyor, çarşıya baktım diyor. Yani öyle halis, mobilis e, iyice bir şey bulamadım diyor. Yani şüpheli şeyden geçirmiyorum. Mevcut olan her şeyden şüphe ettim diyor. Ve ben iki ayrı toprak yedim diyor. Bu fetva değildir. Yanlış anlama. Tamam mı? Sen de toprak yiye ben sana. Ama bu İşe titreyenler bak nereden gidiyorlar Nereden gidiyorlar Nereden gidiyorlar Yani gerçekleri biz gördük başka kimse görmedi Öyle mi? Yooo Yoo. Bu türlü erge bedenlere Sahip oldukları kerametlere bakıyorsun Güzelliklere bakıyorsun akıl almıyor. <gülüyor> akıl almıyor Akıl almıyor Ya nasıl oldu bu zat falan böyle Tabi Anlamak istemi anlayamıyorsun. Niye? Onun geçtiği yoldan geçmiyoruz gibi. Ama İbn-i Nici İbrahim Teala Hanefi fukukasında şunu söyler. Eğer bir insan e, haramdan başka yiyecek bir şey bulamıyorsa, yani yiyecek haram ama benim şüpheli şeyler de var. Ha, haramı yemesin diye şüpheli şeylerden yiyebilir diyor. Helal yok yalnız ortalıkta. Haram var, şüpheli var. İkisi karşı karşıya gelse o zaman haramı yemeyecek, şüpheliyi yiyebilir. Ama helal varken asla ve katta şüpheliye ve şeye harama yok, cevaz yok. Bu peygamberler var ya, اَلَّذِلَهُمْ رَحْمَةٌ مِنْ عَالَمِينَ allah Teala bunları, bu peygamberleri belki bize merhamet olsun diye, iyilik olsun diye gönderdi. Bu insanlar bize bir takım şeyler aktarıyorlar, bizim hayrımıza, bizim iyiliğimize dikkatoluk yapmanın bir anlamı yoktur. Nefsi peki kut kabul edip de inançlılık yapmanın bir anlamı yoktur. Doktor hasta müdahale edecek, hasta kabul etmiyor. Ve bu adam ölümü hak etmiştir. Artık bağırıp bir anlama kalmamıştır. Başta yani Amerikanlar üzere, diğer bütün entaliyanizm işler, dünyada çok kesin bir doğum kontrolü planı buluyorlar. Bu diyorlar ki, mesela Joseph Goldsinger'de bir Amerikalı var, geçenlerde bir makale yazdı. Milletleri kısırlaştır, kısırlaştırmamız için diyorlar, hüdüklerle içtikleri sulara bir takım kısırlaştırıcı maddeler katmamız lazım diyorlar. Ki bu adamların yüzünü keselim diyorlar. İsrail'den hormon oluyoruz mesela, her sene 3,5 tohum. Ama en fazla o hormonlu gıda, o hormonlu, ee, hormonla yetiştirilen ürünlerden, meyvelerden bir insan yese ondan hasıl olacak gelip menü affedersiniz ee, O salgıdan bir tane iki tane cümsel buluyorsun, ötesine geçemiyorsun, bitti. Şimdi savaşlar ekonomiyle oluyor, tamam demirlerle şunlarla bunlarla savaşlar eyvallah ama ondan daha etkilisi ve daha kökü kazıyıcı mahiyette ekonomiyle iş iş götürüldü. Böyle bir savaş var yüzyıldan beri, en yakın tarihten itibaren söyleyecek olursak yüzyıldan beri böyle bir katliam var. O Müslümanlara niyet niyat olsun ki fakat işin acayip tarafı şudur kalkar bir Müslüman kardeşimiz şimdi helal gıda üretir bu sefer Müslüman gidip o Müslümanın peki malını almıyor. Bazen de nasıl olsa peki bir helal gıdaya yöneldi hadi bakalım oda üzerine, piyasanın üzerinde yüksek fiyat uyguluyor yani nereden baksan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 Manevra yapması, askerlikte peki beceri sahibi temelinde bu alınan gıdaların etkisi var diyor. <gülüyor> Ve şimdi işte soğan, insan bu yana daha ziyade daha ziyade tahıl tüketimi geçmek ediyorlar. Evet, süt, yumurta, balık eti vesaire. Yok bunlara fazla rağbet etmeyin. propaganda yapılıyor. Nedir peki? O güç, kuvvet, kafa, deha Bunlarda protein var, karbonhidrat var, ki insan zekasını etkileyen şeyler bunlar. Yediğin yumurtaya elin yavru müdahale ediyor. İçtiğin neferin sütü elin yavru müdahale ediyor. Ne diyorsun peki? Ne diyorsun peki? Bir kuş bilimi çıkarttılar vesaire bir buçuk milyon, ondan sonra hayvanın canına güldüler peki. Bunun hesabı sorulacak. Ne oldu bu gıyık şimdi? Al tavukları, horozları kestin peki. Güvercimler ne olacak? Ne hadi, Hayır! Cevap ver! Ama köşeyi dönen döndü bu arada. İlaç iyi sattı bu ara. O yapacak, ben kobay olarak kullanılacağım. Tamam olabilir kuş gibi. Biz tıbbı inkar etmiyoruz vesaire. Ama bugün bilim ateistlerin elinde. Bilim pehlük küfrün elinde. Bilim böyle diyor, bilim böyle diyor, bilim böyle diyor, bilim böyle diyor. Yapmamış Onlardan çok, dedi ki, bir biz hürmetkarız. Benim ağrı ürün tümün içerisinde kitaplara iman var. Allah'ın bana şimdi kendisi kıra oku. İlim değil imanındır, İlim değil Allah'ındır. İmam-ı Raddani Rabi'yle. Evet. Allah'a iman verir Ben şimdi bir vakit hürmetkarım ama birisi kalkar. Ondan sonra bir ilaç efendim yani iman edecek. Neticede harbuki zararlı insan sağlığına var. Mesela ne? Sakkar Adam bunu burada iman ediyor. Bakın insan sağlığına zararlı da bu. At diyor gidiyor İskisöye. <gülüyor> en büyük tıp otoriterlere orada doktorlar. İnsana başlıyor 5 bin dolar, 1 milyon doların daha sonra diyor ki ben şu ilacı iman ettim diyor. Sen bu ilacın faydalı olduğuna dair bir makale yaz. Bir kitap yaz, adamı yazıyor mesela Ve ma yap? Çok kısa zaman içerisinde tüketti. Harbi bir insan sağlığına zararlı. Böyle neler, neler, neler, neler, neler, neler. Sonra böyle imalat olmuyor şu bu vesaire. Mevcut bir kerelerinde bile binenlerin muhafız Elçi Sabri Paşa binatı karaniline diyor ki, kabein maazamın müzreden kuşlar, kuşlar geçmez diyor. Kuşlar geçmez diyor hürmeten. Ama gittik baktık mesela ben şahsen baktım geçiyor. Mevlânâ'nın dostlarından birisi diktler ki, ben dedi? Kitaplar böyle böyle yazıyor. Kabein müzreden kuş geçmez. Bu ne işleri vesaire? Dedi ki. İnsanlar da bir eskiden de hacca gelirken umreye gelirken hayal parayla gelirdiler. Şimdi ise buna dikkat etmiyorlar artık. Haram helal karma parayla geliyorlar. O paralarla aldıkları buğdaylar, hayvanlar atıyorlar. Hayvanlar da bozuldu. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Bunu anlamak için beş gün vermiyor. 6. günde 5 kişileri de devreye gelecek. Ha Maşallah. Allahu Teala kâfirlerden, varılardan, mazlum müslümanları masumun mahfuz edilsin.